Auzu billahi minash-şeytanir-racim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahihi ecmain Rabbul Alemin olan Allah'a hamd Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği canımız Kanımız varlığımız Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam o mübarek elçinin ellerinde yetişen adını bildiğimiz bilmediğimiz ama onlardan din nasıl yaşanır onu öğrendiğimiz bütün sahabi efendilerimize selam bugün Amasya'da adına bir meclis kurulan Abdullah İbni Zübeyir'e selam ve siz onun sofrasına uzaktan yakından teşrif eden tüm kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatu. Aziz kardeşlerim sahabe dediğimiz nesil tarihte yaşamış bir nesildir. Ancak tarihte kalmamış bir nesildir. Eğer tarihte kalmasını isteseydi Rabbul Alemin olan Allah'ımız... Kur'an'ına onları birer ayet olarak yazmazdı. Bugün biz, mushaf'ın sayfalarını çevirdiğimiz zaman, Belki sadece isim olarak, Zeyd'in, Zeyd İbni Harise'nin, Radıyallahu anh, Onun adını okuruz bir ayet olarak. Belki sadece o, Hak davanın karşısında olan, Ebu Leheb'in adını okuruz ayet olarak. Ama biraz sahabeyi tanıyorsak, biraz siyeri biliyorsak, okuduğumuz her ayetle aslında bir hak dostuna, bir sahabi efendimize misafir olduğumuzun, bir batıl taraftarına, bir Ebu Cehil'in yolunu izleyeni orada okuduğumuzun çok iyi bilincinde oluruz. Dolayısıyla bizim sahabeyi anlama ve tanıma adına ortaya koyduğumuz gayret tarihte yaşanmış bitmiş bir hadiseyi ortaya çıkarıp efsanevi şeyleri konuşmak değildir. Sadece bir vefa adına bağ kurmak da değildir. Eğer böyle biliyorsak yanlış biliyoruz. Hayır biz kulluk adına yaratılmışız ilahi kelamımız öyle söylüyor. Kulluğu en iyi yaşayan, en has yaşayan Abdullahlar olarak da Rabbimiz onlardan razı olduğunu beyan ediyor kelamında. Hal böyle olunca bizim sahabeyle olan bağımız, varlık gayemiz olan kulluğu öğrenme adına bir vazifeye dönüşüyor. İşte böyle olduğu için 82 yıl, 82 sahabi diye bir proje ortaya çıktı. Öyle olduğu için bu projenin 50. durağı olan Amasya'da Allah bizleri Abdullah İbni Zübeyir'in sofrasında buluşturdu. Bir dua ediyorum gönülden am amin istiyorum sizlerden. Allah beni Abdullah İbni Zübeyir'e gölge etmesin. Beni ayna etsin. Ben yansıtayım onu. Keşke yansıtabilsem size asrı saadetin opak insanlarından biri olan babasına da hayran olduğumuz oğluna da hayran olduğumuz o yiğit insanı görün bakın biz bugün buradan eve vardığımız zaman. Aslında hayatımızda birçok şeyi inşallah sorgulayarak giderek bir şekilde kulluk kalitemizi arttırma adına bir şeyler almış olarak burayı terk edeceğiz inşallah. Onu diliyorum Mevla'dan beni ona muvaffak kılsın. Sizleri de inşallah bu noktada alıcılarınızı sadece kulaklarınızdan değil yüreklerinizden ibaret kılsın ki yürekten yüreğe bugün İbni Zübeyir'in sofrasından nasiplenme adına bir şeyleri konuşalım. Biz Abdullah İbni Zübeyir der demez aklımıza onun o bereketli hayatına dair çok şey gelir 73 yıllık bereketli bir hayat bize çok şey söyler. İslam'la doğmuş birisi olarak, İslam'la büyüyen birisi olarak bize çok şey söyler. Hayatını kavramlar üzerinden konuşsak, inanın onlarca kavramı burada dizmemiz gerekir. Ancak onun doğumundan sonra doğumana da vesile olan hadiseki biraz sonra size anlatacağım. O hadiseyi bize yorumlarken de kullandığı bir kelime üzerinden Biz Abdullah İbni Zübeyir'in şahsiyetinin ne üzerine bina edildiğini anlamaya çalışsak Karşımıza çıkan kavram kelime mücadele kavramı olacak O bir mücadele kahramanı O bir mücadele kameti Mücadele Arapça bir kelimedir ancak Türkçede de biz çok iyi kullanırız, fazlaca kullanırız. Yine de tanım, anlam zihnimizde belirsin diye size mücadele kavramının anlamını vereyim. Belirlenmiş bir gayeye ve hedefe varmak için ortaya konan çaba ve gayrete mücadele denir. Belirlenmiş bir hedef ve gaye bir Müslümanın, Nazarından bir Müslümanın penceresinden konuşulduğu zaman nedir? Bizim yaratılış gayemiz kulluktur. Kulluk adına bir şeyler yapmalıyız. Dolayısıyla nihai nokta Allah'ın razı olacağı bir kulluğu ortaya koymaktır. Hal böyle olunca mücadele kavramı gençlerin işi değil. Eğer böyle biliyorsak yanlış biliyoruz. Mücadele işi Erkeğin işi değil mücadele işi alimin işi değil sadece mücadele işi talebenin işi değil sadece yani kimin işidir mücadele kadın erkek genç yaşlı bir Müslümanın vazgeçilmez işidir. Eğer yaş içi olsaydı Allah aşkına ben susayım siz konuşun. 93 yaşında Ebu Eyyub El İstanbul'da ne işi vardı? Eğer bu iş erkek işi olsaydı, 86 yaşında Ümmü Haram anamızın Kıbrıs adasında ne işi vardı? Vallahi bu iş ne erkek işidir, ne kadın işidir, ne yaş işidir, ne baş işidir. Bu iş iman işidir. İmanın olduğu yerde de mücadele olmak zorundadır. Onun için biz, Meslek olarak gördüğümüz şeylerden emekli oluruz. Emeklilik caizdir. Ama kulluktan emeklilik olabilir mi? Kulluk bir vazifedir. Son nefese kadar devam eden bir hakikattir. Hal böyle olunca mücadele kavramı bizler için farklı bir önem arz eder. Ve bizlerin de hayatında olması gereken bir kavram olarak önümüzde durur. İşte bugün bu akşam biz. ...Abdullah İbni Zübeyir'in şahsında... ...Abdullah olmanın en önemli kodlarından, anahtar kavramlarından biri olarak mücadeleyi öğrenmeye çalışacağız inşallah. Abdullah İbni Zübeyir der demez aklımıza ne gelir? Bir yiğit babanın oğlu. Baba kim? havari Resul olan Zübeyir bin Avvam. Bir yiğit ananın oğlu. Ana kim? Hazreti Esma Esma binti Ebubekir bağlara bakın da hizaya gelin. Bir yiğit dedenin torunu. Dede kim? Hazreti Ebubekir. Bir yiğit baba annenin torunu. O kim? İslam'ın kalesi olan Safiye binti Abdulmuttalib Resulullah'ın halası. Öyle kardeşler gelir ki aklımıza bugün siyer ilmi der demez en başa yazacağımız isimlerden birisi Urve İbni Zübeyir'dir. Urve İbni Zübeyir Abdullah'ın küçük kardeşidir. İslam'ın şanlı komutanlarını şöyle bir sıraya dissek iki tane komutan ön sıralarda yer alır. Münzir bin Zübeyir ve Musab İbni Zübeyir o ikisi de Abdullah İbni Zübeyir'in küçük kardeşleri. Kimin teyzesi onun teyzesi kim biliyor musunuz o hangi teyzenin yeğeni Ayşe anamız onun teyzesi sadece teyze mi Ayşe ana onun için hayır bir gün çocukluktan kapı açar Ayşe anamız biliyorsunuz onun sözünü aktarayım size Allah peygamberin hanesine çok kadın nasip etti diyor Ayşe anamız. Ama o hanede iki çocuğa iki hanıma çocuk nasip etti. Onlardan biri Hatice idi, biri Maria idi. Biz ise çocuksuzlukla imtihan olunduk dedi Ayşe annemiz. Yine bir gün çocuksuzluktan kapı açınca efendimiz onu teskin etmek için dedi ki: "Ayşe, istemez misin Abdullah senin evladın olsun? Sen de Ümmü Abdullah diye tarihte anıl." İsterim ya Resulallah dedi. Açın Abdullah İbni Zübeyri bize tanıtan kitaplara. Açın Ayşe anamızı bize tanıtan kitaplara. Onu Ümmü Abdullah olarak tanıtır bize kitaplar. Abdullah'ın anası diye. Abdullah'ı anlatan kitaplar da Ayşe'nin oğlu diye bize tanıtır. Hicretin 58. yılı Ayşe anamız vefat etmiş. Kabre iki kardeş beraber indiriyorlar. Abdullah İbni Zübeyir ve Urve İbni Zübeyir diyorlar ki birileri onlar da sahabi. Ne mutlu o yiyenlere ki teyzelerini kendi elleriyle kabre indiriyorlar. Abdullah İbni Zübeyir itiraz ediyor hayır diyor öyle demeyin. Vallahi Resulullah Ayşe'yi bana ana olarak belirledi. Ben onu ana olarak bilirim, giden benim anamdır, sadece teyzem değil diyecektir. Abdullah İbni Zübeyir ne demekmiş anlıyorsunuz değil mi? Sizi bir Amasya'dan alayım, bir Mekke'ye götüreyim. Miladi 6. asra bir kadir gecesine, bir kader gecesine, vahyin ilk nazil olduğu o güne, Allah Resulüne Hira mağarasında nazil olan o ilk beş ayetin ceryan ettiği o zemine. Efendimiz o beş ayeti alıp Hatice anamızın kollarına kendisini attığı zaman zemmiluni zemmiluni beni örtün beni örtün diye attı biliyorsunuz. Sonra örtüler kalktı çünkü Kur'an kum dedi o da kum oldu. Kalktı ayağı insanları İslam'a davet etti. Ali geldi 10 yaşında. Hatice geldi. 38 yaşında Ebu Bekir geldi. 16 yaşında Zeyd bin Haris'e geldi. İslam'ın 5. adamı olarak Zübeyir İbni Avvam 16 yaşında o geldi. Zübeyir bin Avvam'ın iman etmesi... Ve iman adına ödediği bedelleri Zübeyir bin Avvam'ın hayatını şöyle bir incelediğinizde göreceksiniz. Çok bedel ödediği, ödediği bedellerden bir tanesi de şudur. O iman ettiğinde yaşı 16 idi. 10 yıl boyunca hatta 11 yıl boyunca Evlenmeye bile vakit bulamadı Zübeyir bin Avvam. Yaşı 27 olana kadar Mekke'de iman adına bedel ödedi. Çünkü imanın o kelimesini söylemek bugünün dünyasında olduğu gibi ucuz değildi. La dediği zaman putlar yıkılıyordu hayatta o zaman. Öyle olduğu için de Zübeyir bin Avvam la dediği putları yıktı. Putlar yıkıldığı için endişe duyanlar Zübeyir bin Avvan gibi olanlara Mekke'yi adeta dar ettiler. Yaşı 27 olmuş halen evlenmemiş. Aynı ızdırabı ve aynı çileyi çeken kızlardan bir, birisi daha var. Ebu Bekir'in kızı Esma anamız Safiye anamız peygamberimize söylüyor ikisinin de yaşı ilerledi diyor çünkü o günkü Mekke coğrafyasında 12, 14, 16'da evleniyor insanlar yaşları 27 olmuş gel diyor isteyelim Ebu Bekir'in kızını Zübeyir'e sen de bu işte ol ki Ebu Bekir kızını versin diye efendimizi alıp Hazreti Ebu Bekir'in evine gidiyorlar ve o gün o istenme bir düğün ile neticeleniyor. Esma anamız evliliğin üzerinden çok geçmeden hamile kalıyor. O günlerde de Mekke'nin kapıları artık İslam'a tamamen kapanmış. Yesrib'in kapıları ileride Medine olacak oranın adı biliyorsunuz. Medine'nin kapıları imana açılmış. Hicret için yol başlamış. Gidenler gitmiş bir avuç insan kalmış o gün. Ve aleyhissalatü vesselam efendimiz... Hicret için Rabbinden emir beklerken o emir gelmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tedbir ve tevekkül dairesi da içerisinde bu kavramlara ne olur dikkat edin. Bir peygamber o ama nasıl bu iş yürünür bize öğretiyor. Tedbir ve tevekkül dairesinde hicret yolu için bazı görevlendirmeler yapıyor. Ne diyor? Abdullah İbni Uraykıt sen yolumuzun rehberisin Esma binti Ebubekir, Bekir yedi aylık hamile sen Sevir mağarasına azık taşıyacaksın Esma'nın küçük kardeşi Abdullah sen Mekke sokaklarında dolaşacaksın Mekke'nin bizim için söylediklerini alıp bize getireceksin Amir İbni Füheyre sen yürüdüğümüz yollarda davarları yürüteceksin. Ayak izlerimizi kaybettireceksin. Ebu Bekir sen de benim yolumun yoldaşı olacaksın. Görevlendirmeler yapılmış. Esma anamız 7 aylık hamile. Sevir dağına çıkanlar bilir. 759 metre bir çıkan bir daha çıkmaz. Ama anamız o gün 27 yaşında 7 aylık hamile. 3 kez o dağa çıkıp inecektir mücadele nedir İman nasıl bedel ister alın alacağınızı yıllar sonra bu hadiseyi bize anlatınca Abdullah İbni Zübeyir mücadele kavramı niçin ona yakışır buradan anlayacağız ne diyecektir biliyor musunuz ben anamın karnındayken mücadeleye başladım elhak doğru anasının karnındayken başladı İki ay sonra doğacak ama ananın karnındayken iman adına bedel ödemeye başlamış. Sonra hicret olacak. Hicret olunca Yesrib Medine olacak. O gün Medine'nin nüfusu 10 bin, altı bini Araplardan oluşuyor, dört bini Yahudilerden. Size miladi 6. asrın Medine'sini anlatıyorum ama sanki bugün anlatıyorum gibi size gelecek. Yahudiler sayıca az olmasına rağmen siyaset onlarda, iktisat onlarda, sokak onlarda, hakim olan onlar. Öyle olduğu için de yalan bir haber yaymışlar insanların arasına. Ne demişler biliyor musunuz? Mekke'nin coğrafyası ile Medine'nin coğrafyası farklıdır. Mekke'den gelenlerin hepsi burada hastalanacaklar. Bir daha çocukları olmayacak. Doğan çocukları da sakat olacak. Yahudinin işi nedir? İlk günden son güne kadar odur. Yalan haber yaymak. O günde bunu yayıyor. Nasıl bugün bazı saf Müslümanları kandırıyorlarsa o günde bazılarını kandırmış. Aleyhissalatü Efendimiz Efendimiz'de ve imanı güçlü olanlarda bir sıkıntı yok. Onlar çok iyi biliyor. Ama Efendimiz yayılan haberlerden o kadar rahatsız oluyor ki ellerini... Açıyor ve şöyle dua ediyor Allah'ım diyor biliyorum ki yakın bir zamanda Zübeyir'in bir çocuğu olacak ne olur sen o doğan bebeği bizim için sevinç vesilesi kıl ne olur bize nasıl Mekke'yi sevdirdinse Medine'yi de sevdir Resulullah'ın duaları böyle ve hicretin üzerinden iki ay geçmiş Zübeyir'in evinden bir bebek sesi. Çocuk kum sarılır sarılmaz Resulullah'ın kucağında. Çocuğun doğduğu ve sağlıklı olduğu duyulduğu anda da Medine tekbir sesleriyle inliyor. Allah Resulü alıyor bebeği kucağına. Şöyle bir bakıyor. Bu bebek diyor. Dedesinin ismini ve dedesinin künyesini taşımalı. Adı Abdullah... Künyesi Ebu Bekir. Zaten Hazreti Ebu Bekir'in asıl adı nedir? Abdullah İbni Osman. Biz hep künyesiyle bildiğimiz için Ebu Bekir İbni Ebu Kuaf'a deriz. Ama asıl adı Os Abdullah İbni Osman. Adı dedesinin adı, künyesi dedesinin künyesi. İleride Hubeyb diye bir oğlu daha olacak. Ebu Hubeyb diye de tarihe geçecek. Efendimiz sonra bu doğan bebeğe tahnik dediğimiz... Bir işlem yapacak ne yapacak alacak hurmayı ağzında yumuşatacak sonra o bebeğin ağzına koyacak bebek o hurmayı şöyle bir emmeye başlayınca gelin gelin diyecek sahabeyi bebeğin etrafında toplanacak bakın bakın Medineli çocuk ne de güzel hurmayı emiyor diye Abdullah'ı sahabeye gösterecek. Onun için Abdullah yıllar sonra ne diyecek biliyor musunuz? Vallahi benim ağzıma ilk giren şey Resulullah'ın ağzındaki lokmaydı. O haberi de bize verecek. İşte Abdullah İbni Zübeyir Medine'de doğumuyla da müminlere böyle bir sevinç olacak. İslam'ın çocuğu Medine'de doğan ilk muhacir çocuğu olarak tarihe geçecek. Abdullah İbni Zübeyri bize anlatan kaynaklar şöyle bir bilgi veriyorlar. Diyorlar ki. Onun bebekken söylediği ilk kelime seyf olmuştur. Seyf nedir? Kılıç. Babadır bebekler, anadır, mamadır, ne derlerse. O seyf demiş, kılıç demiş. Elhak hayatına baktığınız zaman da öyle bir hayatın sahibi olduğunu görüyorsunuz zaten. Hayatında onun kılıcın başka bir yeri var. Mücadelenin başka bir yeri var. Bakın 5 yaşındadır. 5 yaşında bir çocuk Hayber'in öncesindeki Hendek gazvesinin günleri Ahsap ordusuyla Mekke tarafıyla Medine tarafının en büyük savaşı o savaş sırasında Resulullah kadınları çocukları bir eve toplamış başına da Hassan bin Sabit ile halası Safiye anamızı yani Abdullah İbni Zübeyir'in babaannesini koymuş 5 yaşında savaşı merak ediyor Kendinden 6 yaş büyük olan Ümmü Seleme validemizin oğlu Ömer İbni Ebi Seleme diyor ki çıkar beni omuzlarına şöyle bir yükseğe çıkayım bakayım ne var ne yok nasıl gidiyor savaş diye savaşı izlemek istiyor ve o anda onu çıkardığında yükseğe babasının bir ata binip hızlıca Kurayza oğulları mahallesine gidip geldiğini görüyor Savaşın bitiminde sorduğu zaman babasına baba ben seni böyle gördüm gördün mü diyor Zübeyir bin Avvam evet gördüm diyor gel niçin öyle olduğunu anlatayım diye Hendek gazvesi sırasında başından geçen hadiseyi oğlu Abdullah'a anlatıyor Abdullah da bize anlatıyor hadise uzun sadece şunu söyleyeyim Resulullah Zübeyir bin Avvam'ı Kurayza oğullarına haber alması için göndermiş Kureyza oğullarından güzel haberler getirince bu görevi iyice yerine getirince Resulullah orada müjde vermiş her peygamberin bir havarisi vardır benim havarim de Zübeyir'dir deyip bu işin nasıl olduğunu orada söylemiş Abdullah da bize beyan etmiş Abdullah İbni Zübeyir çocuklukta böyle yaş 8 bakın annelere ve babalara örnek olsun diye bu örneğin üzerinde biraz durmamız lazım. Çocuk nasıl yetişir? Asrı Saadet'in büyükleri, baba ve anneleri çocuklarını nasıl yetiştirdiler? Biz neyi eksik bırakıyoruz da bizim çocuklarımız öyle olmuyor? Anlayabileceğimiz bir örnek. 8 yaşında hicretin 8. yılı Mute, Mute Savaşı'na Efendimiz asker gönderecek. Abdullah ibn Zübeyir... Toplamış kendi yaşında yaşından biraz büyükleri biraz küçükleri 10-12 tane çocuk yaşları 7 ile 12 arasında Resulullah'ın huzuruna gelmişler. Ellerinde de tahta çubuklar söz şu ya Resulallah niye babalarımız cihada gidiyor? Niye biz burada kalıyoruz? Bizi de sen askerlerin içerisine alacaksın biz de cihada geleceğiz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Gülmemek için kendini zor tutuyor. Bize rivayet eden kaynaklar o bilgiyi verir. Sonra dönüp onlara diyor ki ne küçülterek ne şahsiyetlerinizi zedeleyerek bizatihi seviye yükselterek. Diyor ki ben size daha iyi bir görev belirledim. Babalarınız gitsin ama sizin görevinizi ben belirledim. Merakla soruyor Abdullah bir, i ne ya Resulallah? E babalarınız Mute'ye gidecek Medine sahipsiz kalacak Medine'yi kim koruyacak biz mi koruyacağız ya Resulallah evet siz koruyacaksınız diyor. Öyle bir aşkla arkasına takıyor o çocukları Mute'den İslam askerleri dönene kadar ellerinde tahta çubuklar Medine'nin girişinde Medine'yi savunuyorlar Resulullah onlara seviye kazandırtıyor. O hadisenin bir biraz öncesinde takmış arkasına yine İbnü Zübeyir bir çete lideri gibi öyledir zaten çocukluğu Resulullah'ın huzurunda. Ne diyor biliyor musunuz efendimize? Ya Resulallah diyor, sen hep babalarımızdan biat alıyorsun. Biz Müslüman değil miyiz? Niye bizden biat almıyorsun? Efendimiz uzatıyor ellerini. Hadi diyor siz de biat edin. Birer birer biat ediyorlar. İbnü Zübeyir Abdullah İbnü Zübeyir önce biat etmiş. Sonra dönüyor ikinci kez de biat ediyor. İki kez biat edince şöyle celalli celalli yürüyünce Resulullah arkasından gülüyor. Tam babasının oğlu diyor. Tam babasının oğlu. İki kez o sözü Efendimiz söylüyor. Çocuklara nasıl bir seviye kazandırtıyor? asr Asrı saadette çocuklara verilmiş bir değerin göstergesidir. Sen mecliste çocuğu susturursan... Ona konuşma hakkı vermezsen, ona kendini ifade etme hakkını vermezsen çocuk nasıl ifade etsin kendini? Böyle olduğu için Hazreti Ali 10 yaşında kendinden 30 yaş büyük olan Ebu Zer'i arkasına takarak Darul Erkam'a iman adına getiriyor. Böyle olduğu için 17 yaşında Urve İbni U Usame İbni Zeyd, Usame İbni Zeyd'in ordusunda Bildiğiniz bütün büyük sahabiler var bir orduya komutanlık ederek öne çıkacak. Çünkü onların yetiştiği zemin böyle bir zemin. İşte Abdullah İbni Zümeyr böyle bir zeminde yetişiyor. Sonra geliyor Resulullah'a Mekke fethinde Efendimiz yaşı küçük olduğu için almıyor savaşa. Ama 11 yaşında veda haccına katılıyor ve o hac sırasında Resulullah'ı adım adım izleyerek Efendimizin yaptığı o son hac için Bize bugün hadis külliyatında Geçen çok önemli rivayetler aktarıyor Abdullah İbni Zübeyir'in Resulullah sallallahu aleyhi ve de hayatı böyle Dedesi bu Bekir döneminde ilk biat edenlerdendir Hicretin 13. yılında Yermuk savaşı diye bilinen Ve o günün Bedri sayılan önemli bir savaş oluyor O savaş sırasında o Hazreti Ebu Bekir'den dedesinden zorla koparıyor izni. 13 yaşında atının üzerinde Yermuk ordularının içerisinde dururken insanlar bakınca ondan güç alıyorlar. Ve o gün kazandığı bir lakap nedir biliyor musunuz? Fursanul Kureyş. Kureyş'in atlısı. Hazreti Ömer döneminde de o öyledir. Hazreti Ömer döneminde... Onun nasıl bir özgüven kazandığını, kendine karşı güveninin nasıl bir seviyeye geldiğini anlayabileceğimiz bir örnek aktarayım size. Hazreti Ömer yürürken o da yaşıtı olan çocuklarla sokakta duruyor. Yaş o gün 13-14. Bir anda Ömer geldi diye bir ses duyulunca çocukların her biri bir tarafa kaçıyor. Abdullah İbni Zübeyir hiç kendi halini bozmuyor. Hazreti Ömer geliyor... Selam veriyor, selamını alıyor, niye kaçtı arkadaşların diyor, ya emir-el müminin senin heybetinden korktu kaçtılar, peki sen niye kaçmadın, ben niye kaçayım, suç mu işledim ki senin karşına çıkmaktan korkayım, yoksa yol mu dar ki sana yol açayım, o kadar memnun oluyor ki Hazreti Ömer, Orada o efendimizden duyduğu sözü hatırlayarak şunu diyor. Resulullah ne de doğru söylemiş. Vallahi tam babasının oğlu. Vallahi tam babasının oğlu diyor. Hazreti Ömer zamanında da yaşı ilerlerken o mücadele sahasındadır. Ama biz onu Hazreti Osman zamanında görürüz. Hazreti Osman'ın hilafet günlerinde 22-23 yaşlarındadır. Dikkat buyurun. O gün İslam orduları neredeyse o da oradadır. Aklınıza nere geliyor? Açın mesela o günkü sayfaları, İfrrika seferleri, Libya, Tunus, Cezayir, Faz, onların hepsinin içerisinde İbnü Zübeyir vardır. Taberistan, Cürcan seferlerinde vardır. Yıllar sonra Abdullah İbnü Zübeyir'in bu topraklarla bağını anlayacağımız bir şey söylüyorum. Yıllar sonra. Eba Eyyub El Ensari'nin de içinde bulunduğu İstanbul seferlerine katılan askerlerden biri de odur. Dolayısıyla İbnü Zübeyir'in Anadolu topraklarında ayak izleri var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. O öyle bir mücahit öyle birisi ki kendisi elinde kılıç İslam askerlerinin önünde her zaman kendine yakışan kameti ortaya koyan biri. Onun Cürcan seferleri sırasında, İfrikye seferleri sırasında kaç tane hatırasını okuyoruz da ben bir tanesini İfrikye seferleri sırasındaki hatıralardan bir tanesini size aktaracağım. Ancak 21. asırda yaşayan biz Müslümanlar bugün batının karşısında komplekse kapılan biz Müslümanlar anlattığım bu rivayetin üzerinden de ne olur bazı mesajları alsınlar. Savaş başlıyor. Karşıda güçlü bir ordu var. Ordunun komutanı Abdullah ibn Saad İbni Ebiser. Savaşın bir yerinde bakıyor ki komutan yok. O ön saflarda elinde kılıç. Savaşın durduğu bir anda geliyor. Komutanın karşısına duruyor. Sen diyor bu ordunun komutanı değil misin? Evet komutanıyım diyor. Peki niye önde değilsin? Diyor ki kızma Zübeyir'in oğlu. Çünkü herkes onu tanıyor. Bir anda celallenen birisidir kızma diyor dinle beni. Şimdi karşı tarafın komutanı bizim kaynaklarda adı Cercir diye geçer onun Cercir şöyle bir ferman yayınlamış. Her kim İslam ordusunun komutanını öldürür de başını bana getirirse ona yüz bin dinar vereceğim kızımı da ona onunla evlendireceğim. Bunu duydukları için düşman askerleri beni öldürmek için fırsat kolluyorlar. İslam ordusunun içerisindeki bazıları da dediler ki sen buna fırsat verme askerlerin arkasında dur. Daha da celalleniyor Abdullah İbn-i ne olur dikkat edin sözlere. Sen buna taktik mi diyorsun? Bu mağlubiyeti baştan kabul etmektir. İslam'ın o komutanı böyle mi olur? Biz böyle mi yapıp savaşı kazanacağız senin şunu demen lazımdı askerlerinin önüne geçip onlara demeliydin ki bakın ben en öndeyim her kim düşman komutanı cercirin kafasını getirirse ona yüz bin dinar onun kızını da sana vereceğim böyle diyerek sen adım atacaktın geri adım atarak kim savaş kazanmış ki sen savaş kazanasın. Ve böyle yaparak Abdullah İbni Sad'ı öne verir. O gün savaşın meydanında Allah Cercir'in kafasını İbni Zübeyir'in kılıcına nasip edecektir. Ve o öldürecek, savaş bitecek, yüz bin dinar vaat edilmiş, Cercir'in kızı vaat edilmiş. Bunlar Abdullah İbni Zübeyir'e teklif edildiği zaman Abdullah İbni Zübeyir, Zübeyir bin Avvam'ın oğludur. İhlas kahramanıdır. Ecrini ve mükafatını dünyada değil, ahirette bekleyen birisidir. Orada Abdullah İbni Sad'a şunu söylüyor. Evet bu sözü ben söyledim ama kendim için değil. Eğer ben burada alırsam korkarım ki ahirete bir şey kalmasın. Sen o yüz bin dinarı İslam askerleri içerisinde dağıt, onun kızını da seçtiğim bir askere ver. Bunu diyor savaş bitiyor. Hazreti Osman'a işin neticesini öğretme adına Medine'ye geliyor. Dikkat buyurun. Çok önemli şeyler söylediğimi zannediyorum. İnanın bunların üzerinden bugünün dünyasını alacağımız çok mesaj var. Amasyalı kardeşlerimin alacağını zannediyorum. Onun için sizin nazarlarınıza vererek devam ediyorum. Hazreti Osman'ın huzuruna geliyor. Ne oldu diyor Hazreti Osman. Diyor ki galip olduk ya emirel müminin. O halde diyor bana anlatma çık peygamberin minberine minberin üstünde halka anlat. Peygamberin minberinin üstüne çıkıyor savaşı anlatıyor. Bir Müslüman ahlakı nasılmış ne yapılması gerekiyormuş bu işin yolu ve yöntemi neymiş bunu söylüyor. Hiçbir yerinde konuşmasının kendisinden bahsetmiyor. Abdullah İbni Sa'd böyle yaptı. Ben ona taktik verdim şöyle oldu sonra ben düşman komutanlarını öldürdüm şöyle oldu aramızda böyle konuşmalar yaptık ben yaptım ben kazandım ben ettim demiyor. Çünkü o Resulullah'tan şunu öğrenmiş ben demek ben demek sadece şahadette geçerli biz sadece eşhedü en la ilahe illallah deriz ben şehadet ederiz deriz o benlik orada kalır. Benlikten iman ailesinin içerisine dahil olduğumuz andan itibaren benlik unutulur. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in sırrınca biz söylenmeye başlanır. Mesajı anladınız değil mi? Ben yaptım demek şeytan işi. Müslümanın yaptığı iş ne kadar iyi olursa olsun Kur'an'ımız diyor mu at sen ama atan sen değilsin o işi yaptıran Allah'tır sen bu bilinçli olmalısın onun için bir iyilik olduğu zaman kendi nefsine fatura etmemelisin hele bazı cahillerin yaptığı gibi ben olmasaydım olmazdı ben olmasaydım bu hizmet yürümezdi ben olduğum için böyle oldu demek cahiliyenin bir sözüdür ve ihlası kendine azık edinen bir Müslümanın asla söylemeyeceği bir sözdür. Ve söylemiyor sonra askerler geliyorlar Hazreti Osman'a anlatınca anlatılanlar İbni Zübeyre karşı sevgisi neyse iki kat fazlasına çıkıyor. Abdullah İbni Zübeyir'in Hazreti Osman zamanındaki hali böyle. Hazreti Ali zamanındaki hali de yine cihat meydanlarındadır. Hep böyle devam edip gelmiştir. Ancak ben sizin dikkatlerinizi bir noktaya çekip sonra işin sonuna getireceğim sözü. Bu kadar mücadele sahasında olan biri elinde kılıç cihat meydanlarında ya da bizimle kıyas ederek konuşalım. İnsanların önünde söz söyleyen, hizmet eden, takdir gören biri olarak düşünün böyle biri. Hayatını hep böyle devam etse ayaklardan bir tanesi kesik olur ve kulluk yolunda tam anlamıyla yürüyemez. Ya ne olmalı mücadele sahasında önde olan bir insan, insanların takdirini, alkışını, mükafatını kazanan bir insan... Allah'la baş başa kaldığı anlarda en az mücadele sahasındaki kadar olmalı. İnsanların önündeki kimliği ne ise Allah'la baş başa kaldığı zaman da o aynı halde olmalı, olmak zorunda. Sadece yatırımını halkın nazarı için yapan, sadece yatırımını bunun üzerine yoğunlaştıran bir muma benzer. İnsanları aydınlatmak için yanar. Kendi biter ama hiçbir şey kalmaz. Allah bundan bizi muhafaza etsin. Bu zor bir şey. Onun için hepimizin ara ara kendimize bunu sormamız lazım. Mesela şimdi hizmet ettiğimizi zannediyoruz değil mi? Allah kabul etsin. Hepimiz hizmete de daim olalım inşallah. Bu önemli bir şey. Ancak... Şimdi insanların huzurunda ben sizinle konuşurken böyle güzel sözler söylüyorum. Yarın kapalı kapı ardında bakışlar benim üzerimde değilken benim yüreğim Allah'la irtibat adına bu anki heyecan kadar hatta ondan daha fazla bir heyecan duymuyorsam bunun adı nedir biliyor musunuz? Bunun adı cihat mihat değil. Bunun adı riyadır riyadır. Allah korusun ve bu büyük bir hastalıktır bu hastalık insana bir bulaştıysa o hastalığın tedavisi de gerçekten zordur Allah bize bu manada gerçekten yardım etsin ellerimizi tutsun da iki ayakta sağlam bir biçimde yürümek hepimize nasip olsun Abdullah İbni Zübeyir bunu sağlayan biri cihat meydanlarında elinde kılıç Coşku ileri seviyede her türlü mücahitlik hayatında var. Onun bir lakabı ne biliyor musunuz? Hamametül mescit. Ne demek? Mescit güvercini demek. Ne için bu lakap? İbnü Zübeyir ya atın sırtında Allah'ın kelimesini yüceltme adına Allah'ın kelimesini ötelere taşımak için gayret içerisindedir. Eğer atın sırtında değilse seccadenin başında Rabbi ile münasebet halindedir. Abdullah İbni Zübeyir böyledir. Zaten mücahit de böyle olur. Mücahit sokaklarda bağıran çağıran değil sadece. Evet yeri geldiği zaman bağıracağız çağıracağız o da bir cihattır. Ama sadece cihat ondan ibaret değil. Sokakta İsrail'i lanetleme adına yürekten duyulan heyecanın aynı boyutu seccadenin başında da duyulmalı. Duyulmalı ki iki ayaklı yürüsün bu iş. İbnü Zübeyr böyle. Peki biz sahabeyi kitaptan okurken nasıl bir tanımlı okuyoruz? Böyle okuyoruz zaten. Ruhbanul leyl Fursanun nehar. Ne demek? Gecenin abidi, gündüzün mücahidi. Böyledir. O günün dünyasındaki insanlar böyledir. Gecenin abidleri gündüzün ise mücahitleridir. İki ayağı eksik bıraktığınız zaman gerçekten her an kayma tehlikesindesinizdir. Allah o noktaya vardırmasın hiçbirimizi sağlam tutmak için de her daim bu muhasebe altında yürümek durumundayız. Ben şimdi sizi alayım. Sonlara doğru götüreyim yavaş yavaş da sözlerimi toparlayayım. Abdullah İbnü Zübeyir'in mücadelesi ilk günden başladığı gibi sona kadar da devam etti. Ama hicretin 60. yılı Şam valisi Muaviye bin Ebi Sufyan Hazreti Ali'nin hilafetinden sonra hilafetini ilan edince kendinden sonra da velihat olarak Yezid'i tayin edince de bir şey söylüyor. Diyor ki oğlum. Kim sana benden sonra biat ederse etsin. Şu dört isim asla biat etmeyecek. İsimlere dikkat edin. Kim bunlar? Zübeyir'in oğlu Abdullah. Ömer'in oğlu Abdullah. Ali'nin oğlu Hüseyin. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman. Bu dört isim sana biat etmez. Niçin? Çok iyi biliyor Muaviye İbni Ebi Sufyan. Bu dört isim. İmamet ile hilafet ile saltanat arasındaki farkı çok iyi anlamışlardır. Ve asla bu dört ismin saltanata eyvallah olmaz. Baş gider yine de saltanata el uzanmaz. Bunu bildiği için de oğluna vasiyet ediyor. Bak diyor benden sonra hilafete geçtiğin zaman biat alma adına harekete geçtiğinde sakın bu dört insana ilişme. Bu vasiyeti yapıyor hicri 60'da vefat ediyor. Yezid başa geçiyor. Hemen başa geçer geçmez. Babanın söylediği o vasiyeti unutuyor. Ve o gün Medine valisi olan Velid İbni Utbey'e bir mektup yazıyor. Anlamam diyor. O gün Abdurrahman bin Ebubekir Bekir vefat etmiş. Üçü kalmış. Üçünden ne yap yap bana biat al. Üçünden biat alma adına Velid İbni Utbe harekete geçince, Üçü de Medine'yi terk ediyorlar. Üçü de Mekke'ye geliyorlar. Mekke'de bir müddet kalıyorlar. Sonra Hazreti Hüseyin dönüşü olmayan bir yola çıkıyor biliyorsunuz. Kufe'ye doğru ve Kerbela'da ümmeti yeniden diriltme adına kanını akıtacak. Kerbela'nın o cahil toprağına ve orada şehit olacak. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Taife geliyor. Abdullah İbni Zübeyir de Mekke'de kalıyor. Hicri 61 Kerbela, Hicri 61'den Hicri 63'e kadar, Abdullah İbni Zübeyir, sükunet tavrını, tavır olarak kendisine belirliyor. Hicretin 63. yılı, Yezid'in yaptığı uygulamalar, İslam ümmetinde ciddi bir rahatsızlık oluşturmuş. Anası Esma ile istişare ediyor, ve baş kaldırıyor Yezid'e. Mekke'yi merkez tutarak, Hilafetini ilan ediyor. Ve hicri 63'ten, hicri 64'ten, hicretin 73. yılına kadar, şehit olacağı zamana kadar, 9 yıl boyunca... Abdullah İbni Zübeyir İslam ümmetinin halifesidir. İslam tarihinde gözden kaçan bir bilgidir bu. 9 yıl boyunca hilafet görevini yerine getiriyor. Ve bu görevi yerine getirirken de yine babasından, dedesinden öğrendiği üzere nebevi çizgiye toplumu getirmek adına gayret gösteriyor. Başarılı oluyor mu? Bu ayrıca incelemeye değer bir konudur. Ancak dönemin şartları oluşan bazı hadiseler... Çok da başarılı olmadığı yönünde bazı bilgiler verir bize. Ama bildiğimiz bir şey var ki başarı sadece dünyevi iktidarı ele geçirmek değildir. Abdullah İbni Zübeyir'in nasıl başarılı olduğunu şimdi size anlatacağım. 9 yıl boyunca Mekke'de Şam dışında birçok yerin hakimiyetini de eline alarak hilafetini devam ettiriyor. yezitten sonra başkaları geçiyor başa. En son... Abdullah Abdul Abdülmelik bin Ber, Mervan geçiyor başa ki o Abdullah ibn Zübeyr'in çocukluktan da arkadaşıdır. Ama bu saltanat belası öyle bir bela ki nasıl bugün dün can ciğer olduğunuz arkadaşlar bir makama geldikleri zaman eski dostlarına selam vermiyorlar ya o gün de öyle. Çocukluk arkadaşı, gençlik arkadaşı öyle bir hale geliyor ki Abdullah İbni Zübeyir'le, Abdülmelik bin Mervan karşı karşıya geliyorlar. Abdülmelik bin Mervan bir mücadele başlatıyor, bakıyor olmuyor. Kimi musallat ediyor biliyor musunuz? Abdullah İbni Zübeyir'in başına, ümmetin firavunu diye anılan, iki insan için bu ifade kullanılır, dikkat buyurun. Biri Ebu Cehil için, biri de Haccac-ı Zalim için. Haccac İbni Yusuf'u onun başına bela ediyor. Haccat İbni Yusuf kim? Anlayabileceğiniz bir söz aktaracağım. O sözün sahibi Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh. Ömer İbni Abdülaziz'e o sözü söylettiren başka bir şey var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ebu Bekir'in değeri anlaşılsın diye şöyle bir şey söylüyor. Ümmetin tamamının sevabı bir kefeye konsa, Ebu Bekir'in sevabı da bir kefeye konsa, Ebu Bekir'in kefesi ağır gelir. Çünkü Ebu Bekir'in işlediği sevaplar ümmetin tamamının işleyeceklerinden fazladır. Ne diyor biliyor musunuz Ömer İbn Abdülaziz? Ümmetin günahlarının hepsi bir kefeye Haccacı zalimin günahları bir kefeye konsa Haccacın kefesi daha ağır gelir. Anlayın nasıl biri olduğunu. Nasıl biri Ebrehe'nin Kabe'ye yapmadığını yapan birisi. İbni Zübeyir Kabe'ye sığınınca Kabe'yi elde etme adına Kabe'yi mancınıklarla döven, yakan, yıkan bir zalim. Böyle birisi ve İbni Zübeyir bununla mücadele vermek zorunda kalıyor. Ama işin vidayetinde öyle bir aslan, öyle bir yiğit ki haccaç bile onun karşısında zorlanıyor. Bu sefer iş hileye düşüyor, parayla yanındaki adamlar satın alınıyor, tehditlerle adamlar dağıtılıyor ve İbn Zübeyir'in yanında bir avuç adam kalıyor. Ölüm kalım noktasında Abdullah İbn Zübeyir ne demek? Müslüman için ilkeli davranmak ne demek? Bunu anlayacağınız bir örnek aktarıyorum şimdi size. Bir avuç adam kalmış etrafında Kabe'nin avlusunda dolaşıyor. Bir de bakıyor ki Habeşli askerler var. Habeşli askerlerin ne işi var orada diyeceksiniz. Onu da söyleyeceğim. Bir şeyler konuşuyorlar. Dikkat ediyor ne konuşuyorlar? Hazreti Osman'ı eleştiriyorlar. Onlara dönüp diyor ki kalkın ve benim yanımı terk edin. Hazreti Osman'a dil uzatan birilerinden ben hayır adına hiçbir şey beklemiyorum. Ve o askerleri yanından uzaklaştırıyor. Kim o askerler? Abdullah İbni Zübeyir'in babası Zübeyir bin Avvam, Habeşistan'da hicret ettiği zaman Necaşi'ye baş kaldıran asilere karşı Necaşi'ye yardım etmiş. Habeşliler vefalı insanlar İbni Zübeyir iktidara geçince ona karşı bir şey olunca 200 tane asker göndermişler. Abdullah İbni Zübeyir'i savunsunlar diye o askerlerden bir grup işte bu hadiseye katılanlar. Böyle bir zemin böyle bir an artık ölüm kalım anı adamlar birer birer gitmiş bir avuç insan kalmış Abdullah İbni Zübeyir'in yanında yaşı 97 hicri olarak 100 olan gözleri de görmeyen anası Esma binti Ebu Bekir'in yanında. Ana diyor gördün olan oldu mücadele verdik bir şeyler yaptık ama bu zalimler. Yanımdan bütün adamları birer birer uzaklaştırdılar. Bir avuç adam kaldı. Ne yapayım? İslam'ın anası ne olur analar dikkat edin bu sözüme. Dönüp oğluna diyor ki oğlum sen bu işi adamlar için mi yaptın? Allah için mi yaptın? Eğer adamlar için yaptınsa ağla haline. Eğer Allah için yaptınsa sonuna kadar diren. Ve şehadeti kendi hayatına alarak Rabbinin huzuruna yürü. Son sözü şudur oğlum eğer sen izzetinle yaşayıp şerefinle ölmez de bu zalimlere teslim olursan analık hakkımın tamamını sana haram ederim. Ana bu işte İbni Zübeyir de böyle bir ananın oğlu. Sarılıyor ana oğul birbirlerine son vedalaşma ananın gözleri görmüyor sarılırken bakıyor ki İbnü i Zübeyir bir zırh giymiş hemen çekiyor kendisini geriye oğlum diyor şahadete yürüyen bir adamın üstünde zırh olur mu o zırhın ne işi var sende çıkar onu diyor zırhını oğluna çıkarttırıyor anlamak zor değil mi ama anlayabileceğiniz bir şey söyleyeyim size Bakın Emeviler dediğimiz Okan emici saltanatın devamiyeti yüz senedir fazla değil. Ancak o saltanatın yüz yıl gibi kısa bir zamanda bitmesi ve noktalanması iki tane insanın kanının neticesidir. Eğer Kerbela'da Hazreti Hüseyin kanımla yükselecekse Ceddi Muhammed'in dini ey kılıçlar durmayın doğrayın beni alın bedenimi demeseydi ve Kerbela'nın meydanına kanını akıtmasaydı, eğer İbn-i yıllar sonra Mekke'de Kabe'nin meydanında aynı değerler adına kanını akıtmasaydı, belki Emeviler yüz değil iki yüz üç yüz sene sürecekti. Ama iki tane mazlumun kanı Emevileri bitirdi. Esma binti Ebubekir Bekir bunu bildiği için... Şehit olmasını istiyor oğlunun, akıtsın kanını, cehaletin kalpleri kararttığı o toplum yeniden uyansın. Onun için sarıldığında zırh giyince çıkarttırıyor, çıkarıyor. Diyor ki anacığım bir şeyden çok korkuyorum, nedir oğlum diyor, bu zalimler sınır tanımıyor. Biliyorum ki beni öldürdükten sonra, şehit ettikten sonra bedenimi çırılçıplak edecekler ve teşhir edecekler. Ananın sözüne bakın. Oğlum sen ona mı üzülüyorsun? Kurbanlık bir koçun derisi yüzülmüş ne yazar? Sen Allah yolunda bir koçsun. Derin yüzülmüş. Soyulmuşsun ne yazar? Yürü şerefinle inandığın o değerlere. Senden önce şehadete yürüyen arkadaşların dostların gibi yürü ve şehadete ulaş. Varıyor. Aslanlar gibi savaşarak şehadet şerbetini içiyor. Aslanlar gibi ifadesi benim ifadem değil. Haccacın komutanlarından bir tanesi Tarık İbn Amr diyor ki analar İbni Zübeyir gibi aslan doğurmamıştır. Karşı tarafın komutanının bir sözüdür bu. Bu sözün üzerinden anlayın siz Abdullah İbni Zübeyir'i. Gerçekten de Abdullah İbni Zübeyir'in korktuğu başına gelir. Başı gövdesinden ayrılır. Başı iki rivayet var ya Mısır'da hilafete karşı ayaklanan asilere bir göz dağı olsun diye Mısır'a gönderilir. Ya da Şam'a halifeye sultana Abdülmelik bin Mervan'a gönderilir. Başsız bedeni günlerce çıplak bir halde Mekke'de teşhir edilir. İnsanlar derler ki Haccaca ya yapma. Kaldır o bedeni oradan derler ki hayır ne zaman anası gelir benden rica eder öyle kaldırırım. Anaya gider söylerler ben zalimlerin ayağına yürümemdir. Bir gün gider dikkat buyurun nasıl bir söz nasıl bir anlayış nasıl bir bilinç. İbni Zübeyr'in kesik başı başı yok bedeni var. Başsız bedeninin önünde durur Esma anamız. Ve der ki bu hatip minberden ne zaman inecek? Sözü anladınız mı? O konuşuyor aslında. Başı yok belki, dili yok belki. Ama bedeniyle o zalimlerin zulmünü, hakikati haykıran birisi olarak söylediğini söylüyor. Onun için Esma anamız... Bu hatip ne zaman inecek diyor minberden. Bu sözü söyleyince haccaç bakıyor ki iş zor. Kendisi gidiyor Esma anamızın yanına. Anacığım diyor. Bir anda gadaplanıyor. Bana ana deme. Ben zalimlerin anası olamam. Ben şu minberde duran başsız bedenin anasıyımdır. Ve konuşturtmaz bile haccacı zalimi. Haccacı zalim bakar ki söylenecek bir şey yok. Kendisi indirir ve o başsız bedeni Esma anamız kendi elleriyle Mekke'ye defneder oğlunu. Aradan bir müddet geçer. Kendi de zaten yanı başına defne olacak şekilde Mekke'de yolcu olur kabir alemine. Allah ona da, anası Esma'ya da, babası Zübeyre'ye de, dedesi Bekir'e de, baba annesi Safiye'ye de Hepsini yetiştiren Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de binlerce selamımızı ve muhabbetimizi iletsin. Aziz kardeşlerim söz çok ama fazla söze de gerek yok. Biliyorsunuz biraz önce dedim bazen başsız bedenler de konuşur. Biz hep konuşmaya alıştığımız için konuşuyoruz. Aslında keşke bazen sessizlikten de vaz nasihat almayı bilebilsek. Sözü burada nihayetlendireyim. Ben sizin dikkatlerinizi bir noktaya çekeceğim. Ve Abdullah İbni Zübeyir'in üzerinden bazı mesajları size vereceğim. Size söz emanet edeceğim. Emanete ihanet etmek ve emanete sadakat etmek iki yoldur siz bilirsiniz. İster alır emanete sadakat gösterirsiniz. ister almazsınız burada bırakır ihanet edersiniz. O sizin bileceğiniz iş. Şimdi benim kendime edindiğim bir şey var. Genç arkadaşlarım var, kardeşlerim var. Onlara da bir örnek olsun diye bir şey söyleyeceğim. Ben bazen Kur'an'ı okurken okuduğum ayetlerde o ayet hangi sahabi efendimize uyuyorsa hemen o ayetin yanına o sahabi efendimizi yazıyorum. Mesela Tevbe suresinin 40. ayetinin yanına Hz. Ebubekir yazmışımdır. Taha suresine, Hakka suresine Hazreti Ömer yazmışımdır. Zümer suresine Hazreti Osman yazmışımdır. Hazreti Ali yazdığım çok ayet vardır. Hazreti Ali'nin ayetlerle hatıraları çok olduğu için o hatıralar benim aklıma geldikçe de yazıyorum. Bundan bir müddet önce okurken nasıl olduysa Tevbe suresinin 112. ayetini okurken tam karşısına Abdullah İbni Zübeyr yazmışım. Aslında ayetin Abdullah İbni Zübeyir ile doğrudan bir alakası yok. Neden? Tebuk gazvesi sonrasında inmiş bir ayet. O günlerde Abdullah İbni Zübeyir zaten 9 yaşlarında bir çocuk. Ama ayet o kadar uyuyor ki ona. Onun bu size anlattığım ve burada anlatamadığım birçok özelliğini bize aktarıyor. Bakın ayeti mealen okuyorum size. Tevbe edenler, ibadet edenler. Hamd edenler oruç tutanlar veya seyahat edenler niye iki tane anlam verdim onu söyleyeceğim Ruku edenler secde edenler iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar işte müminler onlar sen o müminleri müjdele diyor bu ayette dokuz tane vasıf sayıldı dikkat ettiniz mi? Dikkat edelim. Ettaibun, tevbe edenler. El-abidun, ibadet edenler. El-hamidun, hamd edenler. Es-saihun, oruç tutanlar veya seyhat edenler. Müfessirlerimiz iki anlam veriyor. Ancak ben saihun'a, seyhat edenler anlamının daha uyduğu yönündeki kanaati benimsiyorum. Neden? Çünkü oruç tutma ibadetin içerisinde değerlendirilebilir. Burada özellikle seyhate vurgu var. Er-raki'un rükû edenler es-sâcidun secde edenler el-emirun iyiliği emr en-nâhûn en kötülüğü nehy edenler. el hafizun Allah'ın sınırlarını koruyanlar. Dokuz tane özelliğe dair size dokuz tane mesaj veriyorum. Bakalım bu mesajlar bundan sonraki hayatımıza nasıl etki edecek? Bakın yarın hepimiz Allah'ın huzurunda hesap vereceğiz. Ben konuştuklarımdan vereceğim. Siz dinlediklerinizden vereceksiniz. Ben diyeceğim ki ya Rabbi ben dedim. Onlar da dinlediler. Sen artık nasıl hükmedeceksen öyle hükmet Ona göre ya alın bunları hayatlarınıza hem de şöyle Recep-i Şerif'in ilk günlerinde şöyle güzel bir zaman diliminde bu tarz şeylere muhatap olmak, muhasebe adına bize bir şeyler söylesin ve hayatımızı inşallah imar etsin. Bu manada size dokuz tane cümle emanet ediyorum. Bir, tevbe her türlü günaha Yürekten pişmanlık duymak ve sevaba yönelmektir. Tüm varlığınla Allah'a yönel ki tevvap olan Allah'tan mağfiret bulasın. Tevbe ile istiğfarı aynı görmeyin ikisi ayrı şeyler. Tevbede fiili bir şey var dikkat edin kelimelere. Her türlü günahtan yürekten pişmanlık duymak ve sevaba yönelmektir. Tüm varlığınla Allah'a yönel ki tevvap olan Allah'tan mağfiret bulasın. 2- Kulluk senin yaratılış maksadın, ibadet ise o maksada uygun davranmandır. Hayır adına ne yaparsan yap, Allah adına ve Allah namına yap ki abidlerden yazılasın. Abid olmanın yolu bu. 3- Üçüncüsü. Verdiği zaman Rabbine şükretmen şakirlik, verdiğini aldığında sabretmen hamidliktir. Ne ile karşılır, karşılaşırsan karşılaş, her şart ve durumda Rabbine hamd eden biri ol ki hamidun olasın. Şükür ile hamd arasındaki fark da bu. Allah bize bir evlat verdi, şükrederiz. Verdiği evla, evladı aldı, hamd ederiz. Veren o alan o. Biz hesap sorabilir miyiz Mevla'ya? Onun için her şart ve durumda Allah'a hamd etmek Allah katında hamidundan yazılmaktır inşallah. Dördüncüsü. Yeryüzü Allah'ın mülkü ve mescidi. Sen ise onun rızasının peşine düşen bir seyyahsın. Sa'ihunun anlamı bu işte. Yeryüzü Allah'ın mülkü ve mescidi. Sen ise onun rızasının peşine düşen bir seyyahsın. Sen Hacer ana gibi ara ara durma ara ki zemzemi İsmail'in ayaklarının ucunda elde edebilesin. Anladınız mı sözümü? Hacer ana aradı değil mi Zemzem'i? Biz de Safa ile Merve'de koşarken aslında erkeğiz ama Hacer'in rolünü oynuyoruz. Hatta Allah bir hikmete binaen kadınlara dedi ki Hacer sizin yerinize koştu. Siz koşmayın erkekler koşsun diye iki yeşil ışığın arasına gelince erkekler koşar kadınlar koşmaz. Bakın hikmetleri buradan anlayın. Ancak aramakla bulunmaz Hacer ana Zemzem'i ne Safa tepesinde... Ne Merve tepesinde buldu. Allah zemzemi İsmail'in topuklarından çıkardı. Nedir bu bize? Ara ara. Aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır. İşte İbni Zübeyir'in bize söylediği de bu. 5. Ruku başkasının önünde eğilmemek için Allah karşısında eğilmektir. Azim olan Allah'a. Kulluğunun ispatı olan namazı dosdoğru ikame et ki gerçek manada felaha eresin. Rukunun, rakiunun bize verdiği mesaj da bu. 6. Secde, el-garib olan Allah'a kulun en yakın olduğu yerdir. Allah karşısında yere kapandığın o anlarda dua dua yakar ki, İcabeti elde edebilesin. Fardınız, hanelerinize namazlarınızı kıldınız. 1 milyar 700 milyon bugün ümmetimiz ama bir tesbihin taneleri gibi darmadağınız. Yanı başımızda Suriye'nin halini görüyorsunuz. Allah aşkına elimizden bir şeyler gelmiyor bir şeyler gönderiyoruz imkanı olanlar olarak. Ama şu da mı gelmiyor elimize? Ne olur bir gecemizi oradaki kardeşlerimize feda etseydik ve bir gecemizi secdede geçirseydik bir gecenin belli bir bölümünü. Yürekten yansaydık onlar için. Gözümüzden yaşaksaydı. Resulullah dedi secdeye Allah'a en yakın olan andır. O en yakın olan anda Allah'ım o kardeşlerimize yardım et. Allah'ım bizim elimiz uzanmıyor. Allah'ım bizim gücümüz yetmiyor. Allah'ım darmadağınız ama senin kulların var. Senin ebabillerin var. Katından yardım eyle. O kardeşlerimizin ayaklarını sabit kıl diye Dua etseydik onu da mı yapamıyoruz Allah aşkına? Secde halinin en yakın olma hali budur. Yandı mı yüreğiniz? Açın mesela bir gün Amasya'dasınız. Şöyle sabah vakti namazların, ezanların okunduğu bir anda açın şöyle bir perdenizi. Kaç tane lamba yanıyor Amasya'da bir bakın. Göreceksiniz yanan lambalar... Yanmayan lambaların zekatının zekatı bile değil. Gördüğünüz yüz evden iki tane lambanın ışığını göreceksiniz. Kınamayın kimseyi. Niye kalkmadılar ben kalktım falan deyip kendinizi farklı bir konumda görmeyin. O anda yüreğiniz yandı ya o anda eğilin secdeye. Allah'ım deyin şu namazdan mahrum olan kardeşlerime sen namazı sevdir. Sen rükuyu sevdir, sen secdeyi sevdir, sen tesettürü sevdir, sen imanı sevdir diye dua edin. Zor mu Allah aşkına? Allah yardım edecek ama senden benden onu istiyor. Dua dua yakarmamızı istiyor. Kendi acziyetimizi itiraf etmeyi istiyor. Yüreğimiz yanarak Allah'a ellerimizi açmamızı. Alnımızı onun hükümranlığına ait o secdeye binaen yere koymamızı istiyor. İbni Zübeyir'in hayatında bunlar var. Eğer sen istiyorsan 21. asırda Amasya'da Abdullah olmak yapacağım bu. 7. İyiliği emretmek senin üzerine bir vazifedir. Bunun yolunu ve yöntemini iyice öğren ki, Allah'ın dinine güzel seda ile insanları ulaştırabilesin. Hepimizin üzerine bir yükümlülük ve yükümlülüğü de böyle bir mesaj bize ulaştırıyor. Sekiz, kötülükte nehyetmek, imanın sana yüklediği bir sorumluluktur. Neme lazımcı olamazsın, bana ne diyemezsin, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığından... Kendini kurtar ki yaşadığın hayatı yılanların işgaline uğratmayasın. Son cümlemi tekrar ediyorum. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın mantığından kendini kurtar ki yaşadığın hayatı yılanların işgaline uğratmayasın. Yılanların işgaline uğradıysa sokaklarımız, evlerimiz o neme lazımcı mantığının bir ürünüdür bu. Dedik ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bunu da atalara mal ettik. Benim inandığım atalarım böyle bir laf söylemez. Az bir şey Kur'an'dan, az bir şey Resulullah'tan haberdar olan bir insanın söyleyeceği bir söz değil bu. Ne demek bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Bana dokunmayan kardeşime dokunacak. Bana dokunmayan komşuma dokunacak Bana dokunmayan başka birine dokunacak O yılanın başını ezmelisin Ezmediğimiz için bakın bu haldeyiz İşte bu neme lazımcılık bir hastalıktır Ve bu hastalık bizi kapsamış şu anda Kurtulma adına Abdullah gibi sorumluluğumuzu hatırlamak durumundayız Dokuzuncusu ve sonuncusu Allah'ın sınırlarına riayet edip Onları koruma adına hassas davran ki, Gerçek manada Abdullah olasın, Ve son nefesine kadar Abdullah kalasın. Bir daha tekrar ediyorum, Allah'ın sınırlarına riayet edip, Onları koruma adına hassas davran ki, Gerçek manada Abdullah olasın, Ve son nefesine kadar Abdullah kalasın. Ben inanıyorum ki, Amasya'da, Yiğitlerin çok olduğu bu güzel beldede yıllarca yiğit insanlar yetiştiren bu güzel topraklarda gerçek manada Allah'a kul olan çoklar yetişecek. Allah sizleri Abdullah etsin çocuklarınızı Abdullah etsin. Hepimizi yeryüzünün en has Abdullahları olan sahabenin yolunda yürüsün. Ve hepimizi o yeryüzünün en güzel Abdullahları olan o güzel nesille beraber cennette buluştursun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.